Her sikerliğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle 2000 sonrası Korku Sineması'nın en önemli aktörlerinden bir tanesi olan Testere Namun Diğer Soul serisini konuşacağız. Bu haftaki bölümümüzde açılışımızı başka bir haberle de küçük bir duyarıyla da yapmak istiyorum. İlk kitabım Pusov'a 8 Nisan itibariyle teki yayınlarından çıkmış ve raflarda yerini almış olacak. İzmir Kitap Fuarında bir panel söyleşi ve ondan sonra da bir imza günümüz olacak. Esas bu cumartesi... <gülüyor> evet bu cumartesi Yarın. de. Bu programın yayınlandığı günün hemen artesinde 9 Nisan Cumartesi gününde Kadıköy Oblomov'da bir lansman partimiz olacak. Bütün Gerisi Hikaye dinleyicilerini bekliyoruz. Hem biz de tanışmak için eğer tanıştıysanız bir araya gelmek için. Gelin tekrar imza tekrar alın. Kitabı görmek, imzanızı almak için hepinizi bekliyoruz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz kitabı edinmekten <gülüyor> sonra da onu da belirtmeden edemeyeceğim. Çok teşekkürler. Korkuda çok başka ya da yeni bir yaklaşım gibi görünen bir şeyle, bir iddia ile ortaya çıkan bir film kendisinden öncesi ve kendisinden sonrası diye aslında tanımlayabileceğimiz dönemleri de yaratıyor, ayırıyor. Biraz o ayrımın da sebebi yönetmeni ve senöristinin daha sonra testereyi birazcık dışlayan örnekleri de var ancak kendisi oyunu değiştiren eserlerden, işlerden bir tanesi. Tam çağ dönüşünde, o evet. da bin yıl dönüşünde e, böyle bir eser geliyor ve iyi, iyi geliyor. Evet. Fransızlar Fin the Circle ser, e, neydi? Serkili diyorlar. Fin Circle gibi evet. bir şey diyorlar. Evet. Bizim meşhur Serkili oryan vardır yani <gülüyor> Doğu Çemberi demek bu arada. Büyük kulübün ilk adıdır o da. Bunu da ek bilgi olarak söyleyelim. Yüzyıl dönüşünde yaşanacak şeylerden bir tanesiydi. Tabi bir geçişle beraber de geldi. Aslına bakarsanız Avrupa'da da bunun ilk örnekleri vardı. Testere filmi sanıldığının aksine e, Amerikalı ya da bir e, İngiltere meşeli falan değil. Avustralyalıdır mesela. Kanada ve şey etkisi var. Işte Kanada var. Yapım firmaları Yapımcı arasından. firma olabilir ama hikaye evet. yani hem yazan hem de yöneten kişiler Avustralyalı olduğu için çok da başka bir bakış açısı getiriyorlar. Zaten çekici, sert ve arka tarafında da çok sofistike bir hikaye olmasının sebepleri ben e, şeylerinden bir tanesi bu görüyorum. Bu olarak görüyorum. Tabii yeni Fransız şiddet sinemasının da hemen peşi sıra gelmesiyle beraber korku algısını, korku filmi algısını bayağı şekillendirmişlerdi. Ayrıca The ilk düşündüklerinde bunun bir exploit tarzı bir film olmasını asla tasarlamamamışlar. Onların özellikle üstünde durdukları şey düşük bütçeli ve hikayesiyle etkileyici bir tek mekan filmi evet. yapmak, içindeki oyunlarla veya dönüşlerle seyircisini şaşırtmak tasarladıkları bu. Evet. Hatta ilk filme baktığınız zaman aslında daha çok psikolojik gerilim olduğunu görürsünüz. Daha sonrakiler giderek exploit. ...sinemasına örnek oluşturacak... ...tasarımlar içermekte. Evet, öyle söyleyeyim. Evet. Çok yatkın olduğu bir gerçek tabii. Bunun evvelinde insanlar... ...doğaüstü korku hikaye ve filmlerini... ...birazcık daha... ...eğlence unsuru gibi bir komedi filmlerin... ...absürt filmlerin malzemesi gibi... ...görmeye başladılar, görüyorlar ve... ...doğaüstü olmayan korkunç şeyin... ...yani insan temelli psikolojik korkunun, kötülüğün... ...insandan çıkmış olduğu korkunun... ...seri katillerin vesairelerin daha ciddi olduğunu... ...daha yetişkin işi olduğunu... Düşünüyorlar. Ama bu arada da exploit bir şekilde geliyor. Yani istismar geliyor. Testere ve Testere franchise'ın mı artık bu serisine baktığım evet. zaman işlerin karışmasını ben genelde Final Destination son durak filmi üzerinden yorumlamayı tercih ediyorum. Çünkü son durak filmi hani Testere'deki bu Meşhur tuzakların vesaire ne olduğu gibi şeylerin bir pornosuydu. Bir korku, bir işkence aletleri pornosuydu. Bir fetiş halini almıştı. Ve çok etkiliydi testiriyi de bok etti birazcık diye düşünüyorum ben. E, doğa üstü işte versiyonu o aslında. Yani birinde insan tasarlıyor her şeyi. Diğerinde ise ölüm tasarlıyor e, evet, kazaları. Ama o kazaların hepsi absürt mekanik kazalar bir yandan da neredeyse hepsi. Tabi canım yani o e, jimnastik şeyinde o eşek ya da ölü adam vesaire dedikleri bir alet var ya uzun bir e, kalasın üzerinde taklalar atıyorsun falan. Üçüncü dördüncü filmde olması lazım Final Destination'da oraya çatıdan bir tane vida dik olarak düşüyor. Kızımıza parandalar taklalar atarak geliyor böyle aman ayağını bastı basmadı. Vurdu vuracak falan. Şimdi doğa üstüne gerek yok ki buradaki gerilimde. Bu tamamen evet. istismar bu işte. Adamı bam teline böyle yani tutup iyice gerdirmek gibi. Testere ilk başta o kadar tatlı, goru kullanıyordu ki ortalık kan revan olduğu halde rahatsız olmuyordunuz. Neden? Arkada çok ciddi bir hikayesi var. Şimdi programın ilerleyen kısımlarında bunu başka türlü ele alacağız. Çünkü çok sofistike bir altyapısı var bence Testere filminin. Şuna da bağlayabiliriz. İlk 3 e, filmde zannedersem eğer yanlış hatırlamıyorsam. ilk 3 filminde zaten orijinal yazarlardan biri olduğu için... Hani tamam yapımcı olarak daha sonraları gene içerisinde bulunuyorlar franchise'ın ama Hı. ilk üç filminde orijinal yazarlardan biri var. Evet yönetmen Onun, değişmesine yönet, rağmen. Yönetmen değişmesine rağmen e, bu çok önemli. Hikaye için çok önemli. Fakat üçünden sonra değişikliği zaten hissediyorsunuz. Yani iş artık çok da hikayenin komplike olmasına gerek yok. Zaten hikayenin bir ana... ...teması var. O temayı birazcık daha... işte ...eğeriz, bükeriz, işte oradan onu alırız... ...buradan bunu alırız... ...işte onu öldürürüz, sonra da buna bunu öldürtürüz ...gibi böyle bir takım... Evet. ...yani ayak oyunlarıyla devam ediyor... ...üçten sonrası Hı -hı. bana Hı -hı. göre. Doğru, doğru, ben de öyle katılıyorum çünkü... ...ilk filmi yöneten James Wan'ın... ...ve aynı şekilde Leight Weyman'ın... ...senarist olan Leight Weyman'ın... ...çok ciddi bir etkisi var ilk üç filmde. Bunlar hem prodüksiyonunda hem senaryosunda etkililer... Filmi çekmiyorsa da, ikili üçüncü filmi çekmiyorlarsa da ana hikaye, ana konsepte, ana atmosfere ve ne anlatmak istediğine bağlı bir halde ürünün ortaya çıkmasını, filmlerin oluşmasını sağlıyorlar. Ama testere zaten e, neyiyle meşhur mesela düşündüğünüz zaman. Birincisi afişleriyle meşhur. İkincisi görseliyle, sahne dekoruyla meşhur. ile meşhur. Bu ilk filmden bahsetmiyorum. İlk filmi herkese oturun ninene seyrettir yani. Hı? O kadar felsefi bir altyapısı var ve insanlara dokunmuyor. Geri kalan filmler dedi müziğiyle meşhur mesela. New Metal'in en baba parçalarını koyması, Ministry'nin soundtrack yapması buna. Ki çok iyi soundtrackleri vardı. Ben birkaç tane filmin özellikle seneler boyunca dinledim çevirip çevirip. Bir etkisi söz konusu. Bu nedenle bir sıkıntı yok ama 3'ten sonra hani işler karışıyor, dağılıyor. Zaten para basıyorlar çok umrumda da değil. Bir yerden sonra da zaten başka sevgilere geçiyorlar bu ikili. Zaten kendi işlerine bakıyorlar diyebiliriz. İkinci filmden itibaren zaten James Wan kendi işlerine daha çok vakit ayırıyor. Vinyl birazcık daha içine içinde bulunuyor franchise'ın. Tabii her zaman prodüser olarak geçiyorlar muhakkak ki. Tabii. Çünkü onların şeyi zaten konsepte eninde sonunda. Evet. Ama yani James Wan düşünecek olursan daha ilk filminden itibaren kendi bağını bir parça koparıyor. Evet. Vennel'da üçüncüden sonra e, evet. kenara çekiliyor gibi görünüyor. Yani üçten sonra yapımın içinde bulunan adamlar aslında mesela üçten sonra gel, gelen işte yönetmeni olsun... Özellikle hmm. yazarları olsun. Evet. İkinci, üçüncü evet. nesil gibiler değil mi? Aynen yani? öyle. Sanki bir çeşit mirasmış gibi geçiyor yani. Evet. Hani çok da kötü diyemiyorum aslında. Yani şeyi kaybetmiyorlar. O dokuyu kaybetmiyorlar. Orasını kabul edelim. Yani o dokuyu kaybet. Şaşırtmaya devam ediyorlar. İşte twistleri var, vesaireleri var falan filan. Ama işte daha çok olay hani biraz tuzak oyununa dönüşüyor. Evet. Daha çok felsefesinden çok yani. Burada tabii şeyin de bir etkisi var. Başka işlere geçiyor dedin ya. yani hmm. Dead Silence serisi, e, serisi ve Insidious'u, Conjuring'i Conjuring, falan yapacak. Evet. Onları çalışmaya başlıyor birazcık da yönetmen. Ama tabii gene dediğim gibi onu da programın ilerleyen kısımlarında bu yönetmeni falan masaya yatırdığımızda tekrar konuşalım. Çünkü orada da büyük bir dönüş var. Testlere başka bir şeydi çünkü. Hmm. Conjuring başka bir şey. Yaklaşım da farklı vesaire diye düşünüyorum. Yani sadece James Bond değil, Lee Vennel da hmm. e, Conjuring ve Dead Silence. İkinci ortak projeleri gibi. Tabii tabii yani. bunlar zaten Önkipleri. şey gibi, nasıl derler, yönetmen, aktör, takım gibi. Evet. Aslında ikisi de yazıyor. Hmm. Kumpanya gibi. E, ve ha. işte hmm. Avustralyalılar Avustralya'da ilk önce hikaye akıllarına geldiğinde Avustralya'da şanslarını deniyorlar. Fakat görüyorlar ki hiçbir şekilde yapımcı bulamıyorlar. Bunun üzerine bunların bir tane e, ajanları var. Ajanlara diyor ki, işte skripti okuyor. Diyor ki siz diyor Los Angeles'a gidin. Los Angeles'ta bu tip bir yapıma daha sıcak bakacak. Yapımcılar bulmanız daha olası diyor. Evet. E, neyse bunlar ikna alıyorlar. Geliyorlar Los Angeles'a. Ne yapacağız, ne yapacağız? E, diyorlar ki e, bunu, bu işin en etkili kısmı bir sahneyi kısa film olarak çekmek ve DVD'siyle birlikte skripti yollamak. 5 bin dolar e, şeyle, bütçeyle. 16 milimetrelik bir kamerayla çekiyorlar. Script'in yanına DVD'sini ekliyorlar ve yolluyorlar. Daha sonra Twisted Pictures olacak olan Evolution Entertainment tarafından e, ilgi ile karşılanıyor. Hatta başka yerlerden de bir iki teklif alıyorlar ama şey olmakta yani yöne, filmi yönetmekte ve e, özellikle Vernon'da başarılı oynamakta ısrar ettiği için o şansı kaybetmemek uğruna Evolution Entertainment'la anlaşıyorlar ki bunun bütçesi de yani nispeten gene bütçe az veriliyor çünkü e, hatta bu bütçeyi çıkar bu film için bütçeyi çıkarabilmek için kendi ofislerine ikinci şey koyuyorlar. Mortgage koyuyorlar üstüne. Hı hı. Hemen orada bir ekleme yapayım. Şimdi bu bütçe hikayesi, bütçe alındı, verildi hadisesini benim biraz kolatladan duyma olacak ama mevzu biraz şöyle ilerliyor. Siz gidip iddianızı ve senaryonuzu, ürününüzü tanıtıyorsunuz. İnsanların vakti varsa okuyorlar, beğeniyorlarsa değerlendiriyorlar. Fakat işte bu ikilinin olduğu gibi iki tane genç kolunun altında bir DVD bir de işte atıyorum 150 sayfa scriptle geldiğinde insanlar genelde eğer beğenirlerse bir de bir sürü şart var yani burada. Genelde küçük bir bütçe veriyorlar. Direct to DVD ya da işte direct to video şeklinde ya da video on demand şeklinde bir para veriliyor. Yani batmasın diye öyle 5 milyon dolar yapalım 200 işte 150 ülkede gösterme girsin evet. falan diye planlanmıyor testere yani o kadar potansiyel görmüyorlar yapımcılar yapımcılar. Zaten şimdi başta da söyledik bunun tek mekan korku olmasını baştan beri planlıyorlar. Buna sebep de onlara ilham veren Blair Witch Project'le P, <gülüyor> Pay yani. İki filmde biliyorsunuz düşük bütçeyle çekilmiş ama son derece iyi Çok bir şey yapmış filmler, filmler. Bir de yaratıcı filmler Çok doğrudur. Yaratıcı filmler. Neyse sonuç olarak filmi çekiyorlar 18 gün gibi kısa bir sürede. Evet. Hiçbir şekilde tabi tekrar şansları yok. Krova şansları yok. Bir çeşit hani her şeyi senkronize bir şekilde ayarlamaları Tiyatro gerekiyor. Gibi. Tiyatro <gülüyor> gibi ama gerçekten başarılı oluyorlar. Buradaki mesela şeylerden bir tanesi fikirlerden bir tanesi bu filmin ana karakteri olan Jigsaw Killer'ın John Kramer'ın evet. yani hikayesi aslında şeyden kaynaklı Van Allen, başına gelen bir şeyden kaynaklı. O da migren ağrıları çekiyor. Venal diyor ki tamam bende tümör var herhalde hemen bir nöroloğa gidiyor işte orada şey yapılırken bu ya işte bana çok az ömrüm kaldığını söylerse ya böyle ölümcülse ya o yani şey alınamazsa falan filan evet. sonra da bir anda aklına geliyor ya başrolde yani esas bu işleri yapan kişinin böyle bir durumu varsa evet. ne olur diye derken oradan çıkıyor. Evet yani o birazcık da yaygın da bir şey. Bu başarıları ya da ne bileyim kanser tanısı konması insanları başka şekilde düşünmeye sevk ediyor ama dünya üzerinde birçok insan bu kaygıyı yaşadığı halde bir tek Vemmel'dan çıkmış olması da adama da yaratıcı olduğunu gösteriyor. Evet, tabii, ya. Ama Yaratı şey gibi. gerçekten güçlü işte. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan adam mı bir katil yaptığınız zaman birden hikayeniz kendi başına evet. e, çok güçlü bir karakter Zaten her şeyi götürmeye başlıyor. Evet. Ya bu, bu durum da aslında ilk filmin, ilk iki filmin sorusunu da ortaya çıkartmaya başlıyor. Şimdi John Kramer ya da Jigsaw Killer hadisesi adamı, karakteri Saw filmlerinin, bence Testere filmlerinin merkezindeki adam ama değil. Çünkü bence Testere filminin merkezinde o dağında olan şey sorusu. Hı hı. Hayatta kalmak için ne yapabilirsin birincisi. İnsanları bir tür teste yani testere, teste sokarak <gülüyor> yaşama dair kafalarındaki o küçük pürüzlü düşüncelerden arındırma gibi sapıkça bir yöntemle. Tabii bunu yapmak gibi. Evet. Aydınlanma, onları başka bir, bir sonraki basamağa taşıma gibi. İnsanları sosyal ya da karaktersel olarak evrimde bir sonraki basamağa taşımak için yapılabilecek <gülüyor> olan zorlamaları konu ediyor. Bir yandan da bir sorusu, gerçek bir sorusu da var. Ve bu John Kramer'ın indirgendikçe 3. filmde yani John Kramer'ın hikayesini anlattıkça bence filmi küçültüyor. Zaten sıkıntı da bu. İlk baştaki o soruyu ölüme çok yaklaşmış bir adam herkese hayatında kadar kıymetli olduğunu çeşitli aparatlarla anlatıyor gibi düşünüyorum böyle. Adamın katil olduğunu falan kanserli olduğunu film açıldıktan sonra öğreniyorsunuz. Evet. Yani dakika birde öğrenilen şey değil bu. O birazcık değişik böyle hasta hem nevrotik. Hem de kafası bozuk bir İsa figürü falan gibi de duruyordu ilk başta. İnsanlara bir mesaj getiriyor gibi. Bir havası vardı mesela. Hı hı. Onu kaybediyorsun daha sonraki yerlerde. John Cramer'a indirgendikçe demek istiyorum. Yoksa çok ciddi bir sorusu vardı yani. Hayatının en değerli şeyi ne? Hayatta kalmak için neler yapabilirsin? Kendini zorlar mısın? Bir de tabii tuzaklar var ortada. Kurtulabileceğin tuzaklar olması da. Evet. Eğer... Gerçekten kendine adarsan, odaklanırsan gerçekten kurtulma şansını olan işlerden bahsediyoruz burada. Birazcık acı çekmekle vesaire. Bu, bu çok iyi bir hikayeydi, çok iyi bir değişti. Böyle iddiaydı yani anlatabilir miyim? Evet. Belagattı. Bunlar... Ben Sol serisinin aslında 7 filmlik bir film olduğunu söylemek istiyorum. Ya da aslında bugün bizlerin artık izlemeye çok alışık olduğu diziler gibi... ...bir buçuk, iki saatlik bölümler halinde çekilmiş bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sıfırdan başlayıp arkada hikayesi gelişip sonunda da biten bir adet hikaye var. Biz o hikayeyi farklı yönetmenlerden izliyoruz. Farklı yapımcılardan, farklı yazarlardan izliyoruz. Burada bu beğenilmeme, bir şeylerin değişmesi, bir şeylerin bozulması meselesi bence... Hikayeyle ilişkili bir sorun değil ya da mesajla ilgili de bir sorun değil. Tamamen sinemayla ve demin söylediğiniz suistimal sinemasına dönüşmesiyle ilişkili bir şey. Yani anlatım şekliyle ilişkili bir şey. Hı. Çünkü birinci filme bakarsanız siz sadece bir tane mekanik şey görüyorsunuz, ceza görüyorsunuz. Ha. Bir tane mekanik olay var işte evet. o çene açan sona kadar da bizleri heyecanla bekleten güzel böyle alet. Onun dışında işte adam jiletlerin içinden ilerleyecek filan yani düzenek değil tam olarak evet. vesaire. Bunlar galibin demin belirttiği altyapıyı adamın ana fikrini sen ölmemek için var olmak için neler yaparsın sorusunu sorduracak birkaç tuzak var. Evet. Fakat ikinci filmden itibaren işin lezzetli tarafının insanların izlemek istediği şeyin o tuzaklar ve insanların farklı şekillerde ölümden kurtulma çabaları olduğu anlaşılınca ana hikayeden sapıyor odağımız ve anlamsızca işte film bir tuzakla başlar filan gibi böyle bir şablonlar oluşmaya başlıyor. O tuzak alakalı, alakasız önemli değil. Artık yedinci filmde tamamen alakasız bir yerlere gidiyor ama tuzakla başlar. Sonra arada işte 10. dakikada bir tuzak daha koyalım. Ondan sonra bir grup tuzağı oluşturalım gibi böyle bir şablona oturmaya başlıyor. Bir yandan biz fakat tabi buna rağmen ellerinde olmaksızın ana hikayenin çok güzel bir karakteri olduğu için ve temel bir ana hikaye gerçekten sağlam olduğu için yandan hikaye de devam ediyor. Ama tabi evet. bu seyri aslında bir yandan da zorlaştıran bir şey. Tuzaklar kolaylaştırıyor seyretmenizi filmi. Evet. Ama ana hikayeyi 7 filmin sonunda kaç kişi hatırlıyordu ya da kaç kişi tam olarak ne olduğunu anladı derseniz bu gerçekten bir şey, araştırılması gereken bir test, test edilmesi gereken bir şey bence. Bir de şöyle, yani sene sene çıktığını düşün, düşünecek olursa. Tabii tabii yani bir yani yıl bir arayla. Sene, bir, sene, bir sene, bir sene, bir sene, bir sene, bir sene, bir sene, <gülüyor> sene arayla çıktığını düşünecek olursa. Yani ana hikayeyi takip etmiyorlar. Nasıl ölecekler diye filme gitmeye Aynen devam öyle. ha Belki yedi filmi ardı ardına izlersen o hikayeyi, Aa, bak şu şuradakiydi, bu buradakiydi, işte şuna şöyle olmuştu, buna böyle olmuştu. Dersin. Ama yani demeye çalışıyorsun yaşayken... en azından. Ha, ben evet, seyrettim. Evet. Buraya gelmeden yedi filmi arka arkaya. Yani e, demeye çalışıyorsun. Bir de yani, <gülüyor> Ama yani öyle bir kargaşa var ki evet, filmlerde. İlk filmde olmayan şeyler. İlk de, filmde yok yani tabii En sonunda ha. bir bakıyorsun. Bir tane dedektif. İşte onun aynı zamanda çırağıymış falan. Ama çırak varken karakter eklemek zorunda evet, kalıyorlar sürekli tabii. El vermek için ormanda işte. yangın evet. niye seçtin o zaman? Madem elinde öyle bir adam vardı yetiştirdi çırak falan gibi. Bu şey esas hikayeyi delik diş gidiyorlar. Ama dediğini ben şu şekilde yorumluyorum mesela. İlk ikisinde üçünde hakim bir şekilde hani konuşmanın en başında da söylediğimiz gibi Seri ilk yaratan, esas soruyu soran ve ona göre de üretimin başında durunan yazar ve yönetmen bir şekilde vardı. Yapım şirketi vardı. Evet. Daha sonrasında başka yazarlar, yönetmenler için içine girdikçe bir yorum farkı da oluştu. Ancak şey de var. E, Arz-telep dengesinin yanlış tarafında durmaya başladı artık şey. Yani güçlü bir arz yapıp da ondan sonra kendi kitlesini yaratmak yerine o yaratılmış olan kitlenin filmlerini yaratmaya göre başladı. değişmeye başladı. Yani. Ben bir şey eklemek istiyorum dedin ya hani sen de dedin hikaye delikleşik ediyorlar <gülüyor> bir şekilde hani yazar değiştikçe yönetmen değiştikçe hikaye değişiyor diye ikinci filmde zaten Bosman yönetmeye başladığı zaman normalde Bosman bir script de geliyor şey Twisted Pictures'a evet. fakat bunu alıyorlar bunun potansiyelini görüyorlar soğu iki olabilecek potansiyelini görüyorlar ondan sonra Benola söylüyorlar diyorlar sen buna bir bak bizim soğuğa göre bir ayarla ...öyle bir ikinci film çıkaralım diye... ...sequel çıkaralım diye... ...Denol oturuyor, yazıyor, işte düzelt... ...yani uydurabildiği kadar uyduruyor... Tamam, şey. ya, ya, tabii, tam tabii. Öyle bir tabii. duruma geliyor yani... Ama bak bu söylediğin çok güzel... ...çünkü gerçekten... Şimdi ...birinci filmde bir adamın derdini... ...biz görüyoruz ve... ...kendini öyle bir adamış ...bir adam düşünün ki... ...iki saat boyunca... ...birbiriyle çatışan... ...korkan, zincirlenmiş... ...iki adamın arasında yerde... Parke'nin üzerinde yatabilen bir evet. potansiyelde bir deli adam düşünün. Hareketsiz, kıpırdamadan, ölü gibi. Evet. Yani bu kadar şey bir adamdan bahsediyoruz. Ve onun etkileyiciliği gerçekten bizi alıyor götürüyor. ikinci filmde biz birinci filmdeki o muhteşem Jigsaw karakterini birinci filmde zaten görmüyoruz. Birinci filmde bir kalkıyor, bir gidiyor işte yok. Yani. kalkıyor gidiyor işte. Kalkıyor gidiyor film bitiyor. ikinci filmde biz ama o son hareketin gücüyle biz aslında o kızgın polisin hikayesini izliyoruz. Yani bir tane, kız, bir tane kızgın polis var. İnsanlara suç atıyor. Bunu da kim cezalandırır? Jigsaw cezalandırır. Kuralları var Jigsaw'un. Kurallara uymazsan ölürsün. Aslında gelecek bütün filmlerin ilk adımını ikinci film atıyor. Ve ana filmle ilişkili değil. Bizim kahramanımız da Jigsaw değil. Evet. O kurallara da bekler. Yani dediğim gibi istesen o kurallara uymadan da bu film olur. Ama ve lakin güzel bir Uyarlamayı becermişler ve seriyi aslında başlatan birinci değil, ikinci film bu mantıkta en azından bu kesme biçme işlerinin abarmasını sağlayan. Zaten büyük ihtimalle hikayenin devam etmesine sebep olan Vennel, yani o üç filme parmağını sokması ve aynı zamanda sonraki gelen yazarların da onun yanında yapım esnasında ondan birlikte olmalarından kaynaklı olarak belki de hikayenin şeyini çıkarmışlardı. Yani, yani yönetmen, ana haklarını çıkarmışlardı. Yönetmen büyük ihtimalle daha çok alıyordu. Ya da hikaye vem alındı bu kadar. Bunun başka bir izasını yok. Çünkü e, senarist adam büyük ihtimalle yönetmenden daha az para kazandı ve daha iyi bir teklifte geldi. Şimdi bir yönetmen ne bileyim daha farklı davranabilir, daha farklı bir reflekse sahip olabilir. Ya ben önümün sonuna kadar bu, aynı filmle mi alınacağım, aynı seriyle diyebilir. Hep aynı filmi çekiyorsun diye bir hafta yiyebilir. Ama senarist biraz daha şey çünkü senaristler biz yazar olarak... En fazla anlayabileceğimiz, sempati, empati kurabileceğimiz şey çalışan oradaki senarist. Senarist büyük ihtimalle zaten hikaye kendisinde olduğu için ekstra ekstra diğer projelerin içerisine çok daha rahat eklemleniyordu. Orada Hı -hı. çalışabiliyordu. Çünkü tamam çok iyi bir film yaptı adam ama bakalım 2'de 3'te aynı olacak mı? Resmi daha net görüyordur tabii diğerlerinden. Tabii tabii bir de diyorsun yani getirmişler senaryo önüne koymuşlar hadi bakayım bir yapabilecek misin late? Şöyle bunu, de demiş olabilirler. Örnekliyor muyuz bunu? Ha, ya, yani orada tehdit de ya. olabilir diye diyebilir yani bak adım var senin. Ben eğer sen düzeltmezsen bunu böyle çekerim. Sözleşme de çektiririm. Olabilir. Sözleşme yani de olabilir vesaire olabilir de olabilir ya da belki de Venal dedi, e, hani bu olabilir mi çünkü göndermişler hani bu olabilir mi ikinci vesaire diye gönderdilerse belki da üzerinde biraz değişiklik yaparsam gayet Hı -hı. De güzel uyar demiş de olabilir. Yani belki hiç parası iyiydi bile başka verir. bir şeydi yani ama sonuç itibariyle onun dahili sanki bana e, daha kolay geliyor. Bir evet, yönetmendense evet. çünkü yani Amerikan... sanki bu daha çok biraz Vemble'ın çocuğu gibi duruyor biraz. Doğru olabilir tabii onun şu an bilmiyoruz onu ama Amerikan sinemasında tabii yönetmen de bizdeki gibi olmadığı için yani senaristle yönetmenin arasında çok büyük bir fark yok aslında yapımcı, ana karakter, Hı -hı. sahip o. Evet. Ee, öyle olduğu için yönetmene de yani ne dersen onu yapıyor çok özel yönetmenler dışında. Bir de tabii şöyle bir şey de var Türkiye, Türkiye sinemasında galiba yönetmenler ağırlıklı olarak kendi senaryolarını yazıyorlar. Senaryo yazarı olarak görünenler de çok fazla, yani senaryonun en fazla düzeltme işlerini yapıyorlar gibi görüyorum. Bu kukla var. Evet. Billy. Bunun yaratıcısı James Wan. <gülüyor> o e, hazırlıyor bu kuklayı. Bu kuklayı da şey tuvalet kağıtlarından ve bu paper mache dediğimiz kağıt hamurundan hazırlıyor ve birleştiriyor tabi daha sonra biraz daha mekanik hale geliyor vesaire ama yani sonuçta bunu şeyin içine sokan James Van. Filmin ismine gelecek olursak bir gün Vanla Venel telefonda konuşurlarken not alıyor işte şeyleri tuzakları vesaireleri işte nasıl olacağını ya da işte nasıl kurtulacaklarını tartışırlarken oraya so diye not alıyor büyük harflerle. Sonra isim bu olabilir mi diye işte konuşuyorlar ve nihayetinde sonuçta soğuyor. Yani bu da Venal'ın not defterinden geliyor evet. isimle. Bir de çok tabii ilk filme baktığın zaman müziğinden görüntüsüne kadar çok yenilikçi olduğunu da düşünebilirsin. Bir, bir klip gibi ama birazcık daha arıza yeni nesil böyle indie yönetmenlerin kullanacakları trikler, zoomlar, flashbacklerde ışığın çok parlatma o sahnelerde tekrarlar işte farklı açılardan hızlı tekrarlar anlayamayacağın hızlarda geçiş sahneleri evet. koyuyorlar falan. O zaten çok yeni bütün, bir şeydi. O zamana göre de çok tabii, yeni zaten. İyi bir başlangıçtı Şu gerçekten mi? orada biz yönetmenin etkisini görüyoruz. Zaten evet. diğer filmlerde de zorunlu kalıyorlar. Diğer yönetmenlerde aynı şeyi tekrar etmek bütün filmlerde evet. geçişleri benzer benzer benzer yapmak zorunda kalıyorlar en azından evet. 3-4 film. Sonra ama yani yine değiştiriyorlar ama yine geçiş mesela montajda sahne geçişleri bir e, tarz olmak zorunda hissediyorlar bu filmin testlerinin nize olmak, izi olmak zorunda yani. bir şey daha var e, stüdyoda değil de warehouse'da yani bir depoda çekilmiş olmasının da bir etkisi olabilir mi bence biraz da ondan kaynaklı olabilir yani stüdyoyu kullanmayıp e, bir... yeni nesil stüdyo diyebilirsin yani, yani, yeni nesil stüdyo yani belki de tamam Antrepoyu yani... depoyu bir evet. gibi evet, plato gibi kullanmak deniyorlar çünkü ee, yeni nesil böyle biraz da grunge rastik etkiyle beraber e, bir görsel bir estetik diye bir şey var. Şimdi 2000'lerin başında yıkılıyordu ortalık bu grunge şeyle eskitmeyle kırılmayla evet. bu pas lekeli pantolonlar yırtıkların falan ilk çıktığı zamanlar. Evet. Ben de grafik tasarımla ilgilendiğim için çok iyi biliyorum çok da sevdiğim bir tarzdır benim grunge. En iyi ifade eden filmlerden bir tanesiydi belki de eli oydu afişleri falan çok efsaneydi. İşte bu Twisted Pictures'ın kendi o introsu ki. Logosu yani. evet. Logo videosuna kadar hepsi şey vardı. Gate'in mesela Lion's Gate, <gülüyor> e, renk kodu kapısı. mesela. Aynen öyle. Yani o kapının gelmesi ve orada da böyle hani yeşil siyahtan bir geçiş olması vesairesi. Özellikle o logoda. Bunların hepsi çok büyük etkiydi. Orada kirli, biraz daha endüstriyel punk bir etki de bırakıyordu. O nedenle zaten depoda büyük ihtimalle bir platoda çekselerdi bir stüdyoda orası da depoya dönecekti. Terk edilmiş bir atölyeye, bir Fabrikaya çevrilecekti. O Hı -hı. nedenle tam ayarında olmuş. Bir de e, yani... E, ...hiç kirletmemize gerek yok. aslandırmamıza gerek yok. Zaten hazırı var diye. Yani var diye eski şey yapılmışı var değil. Şimdi bir başka değil. bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben mesela bu tuzak hikayelerini birazcık da şey yapalım. Bence bu serinin bu kadar çekici olmasının sebebi... ...tuzakların... ...kurgulanması diye Hı -hı. düşünüyorum. Yani, yani tuzakların üretilmesi daha çok. Şimdi... E, tabii ki tuzaklar çok etkili şeyler. E, zaman kısıtı var. İnsanlar çırpınıyor. Tamamen sudan çıkmış balık gibi oluyorlar ki bazı su dışında yaşayan memeliler de suya girmek zorunda kalıyor <gülüyor> tuzaklar bazılarında. Normalde şaşkınlığı attık, atlattıktan sonra her gün hayatında yapmayacağın bir şey. Yani bu hani kendi yaşam rutininin dışında bir şey yaparak oradan kurtulman gerekiyor. Ve kurtulma şansın var. Zaten sıkıntı da orada. Daha sonraki filmlerde sanki bu birazcık fazla uçuş gibi geliyordu bana. Bu da şeye geliyor yani seçim yapma. Olayına Hı -hı. geliyor. Pek evet. çok seçim e, yapma çeşidi var bir de içinde. Hı -hı. Kendi canını acıtabilir misin? Sevdiğinin canını acıtabilir misin? Hiç tanımadığın bir adamın canını acıtabilir misin? Hı -hı. Öldürebilir misin? Veya kurtarabilir misin? Affedebilir misin? Yani sadece... Fedakarlık yapabilir misin? Kendi Aa, bir de öyle bir şey var. Yani Şimdi sen e, şey diye düşünüyorsun. Şimdi Karşındaki adamı tanımıyorsun. Senden hiç alakası yokmuş gibi düşünüyorsun. Sana onu affetmeni söylüyor. Sen düşün, ben bunu niye affedeyim? ben öldürürüm bunu diyorsun. Fakat sonra farklı bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Ya da ya tam tersi. Niye affedeyim? ben tanımadım adımı falan diyorsun. Beğer diyor ki hani bak bu seni, sana vaktinde zarara dokunur. Bilmem ne. Evet, ama şimdi şey düşünme. var. Yani ortada bir siyah beyaz gibi bir ayrımda mevcut ilk tuzaklarda mesela. O çene açılacak şey evet. vardı. Amanda yangın ayı tuzağı işte. Onun kafaya takılan versiyonu. Evet. <gülüyor> İkinci filmde mi vardı o? Bir Birinci de, filmde var o zaten. De Flight de... dedikleri işte Face Trap yani. Ha Face Trap. İşte o mesela o tek yönlüydü tamam mı? Tek yön derken bir ve iki tane seçenek vardı önünde sadece. Ya kurtulacaksın ya öleceksin ve feci öleceksin yani. Böyle dakika işte falan gibi bir şey vardı. Ben bunların bir, hani böyle yapılmasına, imal edilmesine birazcık tutulmuştum ilk gördüğüm andan beri. Çünkü... Hı hı. Grunge'dan bahsettik bir yaklaşım, bir tarz olarak, bir estetik olarak. Ama bir yandan bahsetmeniz gereken bir akım daha var. DIY diye bir akım var. Kendin yap. Şeyi. Hmm. Evde ya da ulaşabileceğin yerdeki her gün karşılaştığın malzemelerle do it yourself. yourself. Ha, do it Kendin do it. yap. Ee, şimdi bu akımın başladığı yer 2003, 2002. Ve onları da çok güzel yakalıyordu. O yüzden tam çağının da filmiydi bir yandan. Ve o tuzaklara, şeylere bakarsan üzerinde kaynak izleri falan duruyordu o fastrap'ın. Kenarında işte mekanik bilmem ne kolu vardı. Onu istesen sen de yapabilirdin. Deliysen o kadar falan. Tabii gibi. tabii yani zaten bir kişinin yapmış olması gerekiyor ki suçun ortağı olmasın vesaire gibi şeyleri de sağlamlaştırıyordu. Yani bunu bir bu tuzağa bir adam yapabilir. Bir süre sonra tuzaklar büyüyünce ya bunu bir kişi yapamaz diye kuşkulandığında da bu sefer zaten... Eklent. Yandaşları olduğu çıkıyordu ortaya ve o da öyle çözülüyordu. Sadece bu da değil. Şimdi 2008 ya da 2006 civarında olması lazım. Love Abided Citizen diye. Gerard Butler'ın oynadığı, hmm. Jamie Foxx'la evet. falan beraber evet. bir film vardı. Oradaki adam da mesela Testere filmindeki bu bizim John Kramer karakterini. Orada da civil engineering, inşaat mühendisiyle makine mühendisi arasında bir şey bu. Türkiye'de öyle bir branş var mı bilmiyorum. Bizde ikisinin birleştiği galiba yok. Eğer varsa da dinleyenler lütfen düzelsinler beni. Mesela o filmde de and Biden Citizen kanuna saygılı vatandaş filminde de Adam da mesela gene Civil Engineer'dı. Bir John Kramer kadar kafayı bozmamıştı ama onun da bir derdi sıkıntısı vardı. Onun yapmış olduğu icatlar, ortaya koymuş olduğu tuzaklar ya da insanları öldürme metotları vesaireler baya uçuktu evet. bu testereye göre. Testerin ki baya tetanoz şey yapıyor. Yani o testere filmi izledikten sonra gidip yine vurulabilirdiniz. Öyle söyleyeyim her taraf pas içindeydi bilmem ne lekeliydi. and Biden Citizen'da öyle bir şey yoktu. Ha buna para yüzünden diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Tamamen ben insanların nasıl söyleyeyim katili ya da kötü adamı daha da insanlaştırmak için, hani bu everyday people dedikleri her gün karşılaabileceği insan formatına sokabilmek için. Öyle bir tasarım kullanılmıştı o tuzaklarda vesairelerde. Bunu söylediklerim bana iki şey düşündürdü. Bir tanesi Low Abiding Citizen hakkında ben şöyle düşünüyorum. Low Abiding Citizen'daki karakter kendisi becerikliydi. Tamam yapıyordu vesaire ama aynı zamanda da konuyu insan hataları ve insan ilişkileriyle de çözüyordu. Yani onun bir insan tarafı vardı. İnsan kullanma evet. ilişki yaptığı iş daha önce yaptığı iş dolayısıyla bağlantıları sayesinde çok büyük numaralar çekebiliyordu. Evet. Diğer yandan bizim Jigsaw karakterimiz çok daha kendi içinde. Kendisiyle yani hem el becerisine dayanı dayalı evet. hem de derdi çok özel olduğu için tek başına bu işi yapıyor. Evet. Benim aklıma da şey hatta okurken de şey rastladım. Seven. da evet. çok mesela benzer şeyler var aslında. Seven'dan etkilemiş olabilirler. Seven'in estetiği <gülüyor> çok benzer. Zormuşlar onu. Hani Seven'la <gülüyor> Seven çok benzer yönleri var. Oradan mı etkilendiniz diye verdikleri cevap... Olabilir yani biz hani Blair Witch ve Paydan hani e, yola çıkarak şey yaptık ama sonuçta yıllar içinde serettiğimiz fil, her film bize ilham vermiş olabilir çok gibi bir, bir cevapları, cevapları var yani çok doğru bir cevap çok dürüst bir, işte. bir cevap yani o aslında. doğal olarak söylenmesi yani. gereken cevap aslında tabii tabii o. Yani kesinlikle sadece karakterinizi değil aynı zamanda bu sanatçı personelinizi kişinizi yaratırken de e, izlemiş olduğunuz her şey sizde bir iz bırakıyor etki hmm. bırakıyor reddedilecek şeyler değil bunlar bir de her gün Karşımıza çıkabilecek adam dedin demin. Onunla da ilgili ben e, bir düşüncem var. Bir yandan da bu John Kramer'ı filmde, ilk birinci filmde bunu algılamıyoruz ama hmm. ikiden itibaren farkındaysanız bir e, günümüzün Contraklos'u gibi görüyoruz biz aslında. Normalde hiçbir insanın giymeyeceği saçma sapan bir Başlıklık içi kırmızı dışı siyah böyle bornozdan bozma fantastik bir röpteşambur vesaire diyebileceğim mesela bir şeyle geziyor adam. Evet. Ve kanseri tabii şey gösteriyoruz ama işte normal karşılaşabileceğim bir adam değil. Teni bozulmuş bembeyaz saçlar gitmiş garip bir sakal var evet. e, o imaj sürekli değişiyor ama üzerinde öyle bir şey bir yamuk yumuk sürekli bir yerlerden koluna bacağına bir şeyler bağlanmış bir mekanik bir halde kendi de mekanik tekerlekli iskemle üzerinde hareket ediyor ve dediğim gibi başka bir devrin adamı gibi davranıyor. Biz bu birkaç kere bunları evet. söyledik programlarda. Sanki günümüzde Zaten tabii çıkardım. yani 2000'lerdeki bir adam gibi değil. Zaten algısı ve anlayışı da değil insanlara ölüm oyunu oynatmak 2000'lerin fikri değil. Yani böyle arenalara götürebileceğimiz kadar geriden gelen fikirleri günümüzün teknolojisiyle Kullanıp bir araya getirip hem de mesela işte dediğin şey çok doğru işte o grunge diyoruz çünkü steampunk'a gitmiyor ama görüntü steampunk bir yandan da evet. çaba o yönde ama hiçbir şey şey buharla çalışmıyor. <gülüyor> evet endüstriyel punk işte o evet. ve hiç beklemezsiniz ya da ne bileyim o aradaki bağ kurmadınız belki. O bağlamayı düşünmediniz ama endüstriel Punk'ın kurucusu belki de en iyi örneklerinden bir tanesi de şeydir. HR Giger'dir. Evet. Yani Giger'in çalışmaları. Bir Almanca bir İngilizce söylüyorum. Farkındaysanız <gülüyor> şey yapmamıştınız. Çünkü çok mayın tarlası gibi bir alan bu gramer. Ben, Türkçesi Giger kardeşim. Oradan yürüyelim biz tamam Hans Ruddy Bey. <gülüyor> <gülüyor> Bey. <gülüyor> tabii tabii. Rahmetli oldu yakın zamanda. <gülüyor> Neyse. Giger'in eserleri aslında bu. Necronomiconları konuları yok. Alien çalışmaları vesaire de bunların hepsi Endüstriyel Punk zaten. Evet. Ama Endüstriyel Punk hani Hollywood'la tanışıp da Alien filminde kendini tam gösteremediği için e, onunla yetişen bir sürü film, ekip, kitap, çizgi roman var. Bunların etkisini de görüyorsun. Ama Mad Max de mesela. Endüstriyel Punk'a giriyor bir yerde. Bak şimdi. Evet. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Mad Max... ...solla çok daha yakın. Giger ise başka bir yerde dediğin gibi... ...ve onun şu olduğunu düşünüyorum ben... ...bunlar e, tabii çok büyük dahiler... ...o yüzden de bunların detaylı bir şekilde... ...düşünülüp yapıldığını da düşünüyorum. Tabii canım ciddi aldıklıkısı var. Giger işini uzayda yapıyor. Uzayda pasa gerek, pas yok uzayda. O yüzden o, onlar paslı değil oradaki. Onun yaptığı şeyler başka... ...o siyahlıkları... ...bizdeki o pasın kırmızılığı dünyaya ait bir evet. şey... Pas dünyaya ait bir şey, öbürü uzayda koyuyor. Dediğin gibi aynı kategorideler, Biri uzayda, diğeri dünyada. Pas olan şeyler de var, görsel çalışmaları da var. Özellikle pasın için içine dahil edildi. Yani Çünkü organik de var. İnsan gelince evet. tabii ki oluyor ama hani oksijen paslandırıyor. Doğru. Yani ayakları ha, yere basıyor. Ama özünde gibi. daha az yani evet. hani o renkler, tonlar siyaha kayıyor daha çok tabii uzayda. Tabii. Yani bu, bu bir etki ya da ne bileyim bir toplam kolektif bir bir evrim de diyebilirsiniz. Yani bu sonuç olarak bakın testereye mesela so filmine. Onun görsel estetiği o yüzden çok güzel. Şey gibi de değil. Nasıl söyleyeyim? Terk edilmiş ve sürekli yağmur yağan bir şehir görünümündeydi mesela Seven. Yedi. Evet. Ne, nerede geçtiğini hatırlıyor musunuz? Gene böyle Chicago falan diyeceğim ama bunlar <gülüyor> daha sonra Büyük ihtimalle Washington ya. DC tarafları Değil, bir yerdir. Değil, çünkü Değil. en çok orada yağmur yağdı. Tarlada falan en son orada bitiyordu ya şehrin Aa, onu, dışında bir yer. bilmiyorum ama sanki bana Washington'muş gibi geliyor. Tam bilemedim. Bakarız birazdan şeyini ekleriz. Mesela orası çok büyülü bir diyardı. Orada bir şeylerin paslanması mümkündü falan gibi. bir Mental bir altyapı da vardı. Böyle hmm. Fikirsel olarak vesaire. Fakat o kadar pası kullanmıyordu. Sadece terk edilmişliği ve yakın zamanda upgrade edilmemiş yeni versiyonuna gibi bir, bir de, hava vardı. Bir de film paslıydı. Film Aynen. pas rengindeydi. O, oradan kurtarıyordu. Göstermesi gereken. ilk örneklerinden evet. işte 97, 96'da falan başlıyor. Kuzular ve Yeşiller. Evet, evet, evet. Ya bir de e, filmin genel havasında da bir şey e, hissediyordun. Ya yani insanlığın bozulmuşluğunu hissediyordun. Yani bozulmuş yumurta gibi. Yani neredeyse kokkuyu bile duymayı bekliyordun yani. evet. O evet. öyle bir havası vardı filmin. Oo ben Sineo'da izlemiştim bunu tabii atıyormuş 95 yapımı. Eski tabii. Tabii tabii. Ben daha iyi daha iyi yok çok eski. Velaslı Keram eee bununla da öyle bir hava var. 2. 3. filmde o tuzakların ya da yer altındaki depoların dışına çıktığımız sahnelerde genelde şey hissediyorum ben böyle. Bir anda gözünüze alıyor güneş gibi. Sahnede böyle depo dışında evet. anda, e, atölye dışında bir yere gidildiğinde, bir tuzak dışında gidildiğinde o karanlık atmosferden çıkılınca bir anda böyle gözlerim kamaşıyor. Tamam Ay ne kadar çok ışık geldi. Normal Hı. dünyaya dönmüş oluyorsun. O kadar Yüksek ve net bir sembolizmi de var. Işık varsa yeterli aydınlanıyorsa bedeniyet. Değilse işte bizim John Croner'ın cehennemindeyiz diye. Son bölümünde onu da kırıyor aslında. Şimdi düşünecek olursa. Hmm. Yani genelde hep kapalı alanlar. Hep karanlık yani yarı karanlık karanlık veya işte ışıkla aydınlatılmış alanlar. Evet. Ama son filminde bir tuzak koruyor bir vitrinde koruyor. Evet, yani sonuçta Gnition'a da çıkarıyor onu. Tabi, son film 3D olması yani. sebebiyle de birden koşulları değiştirmek zorunda kalıyorsun. Çekim oyunlarını değiştirmek Hı. zorunda kalıyorsun. Yani normalde hiçbir zaman kuklanın bir kafesin içinde camdan içeri üstüne doğru kırılıp da gelip konuşmasına gerek olmayan bir film bu. Genelde kukla oturuyor ama 3D çektiğin zaman işte o kukla gelsin camı kursun. Niye öyle geldi belli biliyoruz çünkü 3D yani patlama olacak ki üzerimize bir şeyler dışarı çıkacağız yani ki genişleyeceğiz ki. Hemen şeyde söyleyeyim biraz da bizi öveyim. Hatırlamadık değil mi biz Seven'ın hangi şehirde geçtiğini? Hatırlamadım. Tek sebebi öyle bir şehrin olmaması. Ha güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir Amerikan şehir. Yok çünkü hem Washington hem Detroit Bak Bunları gördüğümden doğruyu söylüyorum yüzlerce film seyrettiğimden dolayı orayla alakalı söylüyorum. Hem Chicago hem öbür taraftan bilmem ne. En son işte Texas, Arizona gibi yerlerdi. O elektrik direkleri arasında tarlalar bilmem neler. Oraya evet evet o şey başaklar, gelir. Başaklar o. Tabii Albuquerque hatırlatıyor diye saçma yani. sapan. <gülüyor> Ya var öyle ya hiç gitmedi halde oraları ezberden bildiğini <gülüyor> söyleyen adam. Neyse biz bilmiyoruz. İnşallah bir gün gideriz gerisi hikaye olarak. Neyse şeymiş isimsiz bir şehirmiş işte. <gülüyor> biz de kıvranıp duruyoruz burada da. <gülüyor> Tuzaklardan bahsettin de evet. mesela benim ilk filmde şey var. Hani iki tane adam var maksimum üç kişi. Hani filmin sonuna doğru hani dört kişi evet. diye düşünüyorsun. Kuklayı da sayarsan. Yani şimdi evet ana hattında okey yani şimdi polisler var evet, tamam. bizim işte Danny Glover aslında önemli bir rolde Danny Glover önce polis ondan sonra polislikten kovulmuş olarak kendi evi var karısı ve çocuğu doktorun onun evi var vesaire yani şeyi çok güzel. Tek merkezden yönetiliyormuş gibi görürken biz filmi bir yandan hmm. da sürekli o bağlantıları şeyin de etkisi var bunda bence ne dersiniz bilmiyorum ama hmm. cep telefonlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı yani artık cep telefonu evet. çıkalı 10 yıl olmuş ama daha hala cep telefonları sinemada filan anca algılanıyor yeni yeni parlıyorlar. Onun da çok müthiş bir kullanımı vardı cep telefonunun soul filminde. Şey için söyledim ben bunu. Mesela ikinci filmde kaç, beş kişi birden mi tuzağa? Mesela öyle grup halinde Tabii gençleri atıyorlardı, e, değil mi böyle? şey yapıyorlar, i̇şte grup bu, halinde gidiyorlar. Kızgın polisin oğlunun da olduğu, polisin ha. tutuklattığı bir grup insanı o evin içine kapatıyor. Evin içinde e, bir çözmeleri gereken şeyler var. Sinir gazı var vesaire. Mesela işte bu sinir gazı yüzünden o antidota ulaşmak için her biri farklı tuzağa. Kapılıyor. kapılıyor. Kimi ellerini işte bir kutuya sokuyor orada kalıyor. İşte ne bileyim kimisi gözünü falan dayıyor böyle. Ya niye dayıyorsun gözünü deliye? <gülüyor> Belli zaten oradan bir şey gelip batacak. Yani nasıl yani, bir mantıktır bu arkadaşım? Işte bir şey işte yani millet ne yaptığını şaşırıyor gibi. Ya değil mi? Şurada sinüsün var bari hiç olmazsa sinüsüne denk gelsin diye biraz yukarı doğru kaygayla. Yani. <gülüyor> <Değil> Müzik <mi? gülüyor> Kramer'a ben tutulmuştum da ilk başta oynayan karakterle şey, oyuncuya. Tobin Bel'e tutulmuştum da ben... Tobin Bell... Şey, ölen şeyde... Tango Cache'de oynayanı ben, ben, ben, ben onların diye. hepsini hep karıştırdım. Brian, Brion, James... Varmış Blade Runner'da oynayan. O zannediyordum tamam, ben. ben. ben 99'da ölünce. Tango oynuyordu. Tabii Bombayı tabii. içine atıyorlardı. onla karıştırıyordu. O çok benziyorlardı. Evet, mi? Ya da benziyorlar. ne bileyim yüz atları falan benziyor. E, biraz benziyorlar. Boy evet. posta andırıyor falan gibi. Ben o yüzden acaba o mu diyeyim o mu diyeyim ya, benziyor da falan diye şey yapmıştım. Şey var mesela tuzaklardan bu Needle pit var bütün şiringaların olduğu böyle evet. sürüne sürüne şiringaların oraya buraya bakıp çok güzel şeyi kullanmışlar burada hmm. insanın gerçekten hani küçük olsa dahi korktuğu şeyleri evet. çok güzel göze sokmuşlar. Ben onu 3 programda bir söyleyip duruyorum o meşhur testlerdeki forumlardan alınmış anket vasıtasıyla filme eklenmiş sahne var diyordum yani böyle hmm. tuzak o işte. Evet. Ha, şiringa Şirin mi? Tabii, e, tabii. İğneden korkar ya ama herkes korkar. Korkar da ne bileyim ben oraya atlamazdım. Yanımızdan birini Zaten atardım. Zaten biliyorsun kimse atlamıyor. Bire bir evet, yanından biri. Kimse bir, atlamıyordu ama kızı atıyorlardı. Kızı atıyordu. Şimdi ilk filmdeki tuzaklara dönelim. O tek kişinin kafasına göre kendi garajında yapabileceği gibi tuzaklar vardı. İşte bir tane kümes yapıyorsun. İçerisine şiletli tel koyuyorsun. He. Adamı da salıyorsun içine çıplak falan gibisinden. Aynı... Meşe'ye akşamdan suda yatırdım. Sabah da adamı döveceğim falan gibi bir şey. Böyle. Ne bileyim çok sıradan birine kızmış ve sıradan bir insanın yapabileceği hikayelerdi falan. Bir iki tane kırılım var tabii. Daha fazla mühendislik ve mekanik isteyen. Onun dışındakilerin hepsi böyle basitti demeye çalışıyorum. Sonrakiler böyle gaza bastılar gitti. Büyüdü bir de evet. şeyi de büyüdü. Oranı da büyüdü. Yani evet. devasa binaların içinde... ...onlarca oda olmaya e, tır, başladı. Duvarlar bilmem ha, ne var. Devasa kapılar, duvarlar, devasa kazanlar olmaya başladı. Yani bir noktadan sonra artık böyle 2-3 kişinin aslında... ...yaptıtmasına pek inanamayacağım boyutlara ulaştı. Doğal olarak. Kim yani. oydu, adam ayağını kesecekti kurtulmak için falan. Bazı, bazı olarak almışlar ikinci filmde. Neden diyeceksiniz de... ...mesela elektrik çarpması. Bir şeylerin batması. Bir şeylerin kesmesi. Bir şeylerin yakması. Evet. Hmm. Hep böyle elini kolunu kaptıracağın şeyler gibi değil, değil mi? Değil <gülüyor> mi? Hep elini kolunu kaptırabilir. Yani böyle daha çok hani kazara olacak şeylermiş gibi. Nedense belki bana öyle geliyor. Yani o hissi veriyor. Evet. Hani sen şiringanlarının üzerinde yürüyorsan batacaksa da kazara batacak. Yani bilerek batmıyor o şiringalar. Çünkü hepsini oraya sermişler. Yok ama biri anahtarı oraya düşürmüş. Kim ya yaptı onu? Hangisi? <gülüyor> hangisiniz düşürdüyse <gülüyor> diye <gülüyor> evet. hisini o alsın. Ama hani öyle bir şey var mesela işte batmak. Hmm. bir şey batması ama yani şey işte. çok güzel yani ikincisinde ben hani şey yaptığımı söyleyemem hani ikincisinde o kadar içim kalkmadı veya e, o kadar şey olmadım hani e, istismarmış gibi hissetmedim ikisin yani ikincisinde o kadar hissetmedim yani demek istediğim sonuç olarak birazcık daha akıllıca kullanılmış iki, iki hani yapılmak için yapılmamış düşünülerek yapılmış bazı şeyler yani de bir şiringa korkusu vardır eğer gerçekten de öneriyle aldılarsa helal olsun Hı. ne bileyim yanmak aynı şekildedir Hı. korkunç bir şeydir hele hele bu krematoryumlardaki şeyleri düşünecek olursan herkesin kafasında hani beni ölünce yakarlarsa acaba hisseder miyim Hı. sorusuna bir güzel gönderme özellikle bu e, furnace evet, olan şey insan fırını. İnsan fırını. Aynı şekilde bu şey eyehole trap olan da öyle. Mesela her kapıdan baktığında acaba bir şey bakar mı? Yani bunu her insan düşünür. Düşünmedim diyen insan yalan söylüyordur. Yani karşı taraftan birisi. Yani olabilir ya. Ben küçük bir ayna taraftarıyım orada ama. ya. Yani. Ufak periskop gibi bir şey belki idare edilebilir. Şuradan bakayım Şöyle da bakayım. Şöyle iki aynayı koyup gözünü de kestirmeye çalış. Göz kıymetli. <gülüyor> arkadaşlar böyle ufak tefek bir sorunlar aslında var. Çünkü e, bu göz deliği meselesinde birisi Anahtarı çevirirken sen gözdeliğinden niye bakarsın? Filan gibi şeyler sorabiliriz her film için. Bu tarz ufak tefek şey, evet, detaylar tabii. vardır. dakika fiziksel <gülüyor> olarak bakamazsınız zaten. Kapı içeriye doğru açtır genelde ev kapıları. Biri kapıyı açarken göz oradaysa zaten o ha, geri tabii. geri gitmek ha, zorunda ya, yani. Bak, sapan... Anladın mı? Tekrar bakmam falan var yani aslında. Fil... Ama işte tabii bize böyle yedi tane film verirseniz insanlar aslında da deşer. Ha, yani bu kadar istismar edilirse. Çünkü zaten şimdi iki filmde dediğimiz gibi birinci film Başarılı ve bu kadar lüzumsuz detaylarla uğraşmayan bir film. Evet. İkinci film anlaşılan başka bir filmmiş zaten. Sonra ana karakterin gücüyle birleşmiş. Yine seyredilebilir, iyi bir iş olmuş. Üçüncü filmde biz kopmaya başlıyoruz zaten. Üçüncü filmde artık alakasız bir adam bir tuzakta başlıyor. Derken o adamı illa biz alakalandıracağız. İşte Jigsaw ya, evet. hasta da... Onun yanında aman da ona yardım ediyor da aynı zamanda meğer sen polis de varmış derken artık böyle kim niye ne demeye başladığımızda kaybolup gidiyoruz yani. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bir de yani işin geldiği son noktada kanserli bir adamın dertli bir adamın dünyaya bir mesaj vermesi şeklinde çıktığı yolda 50 kişilik bir fabrika işletiyor KTA hale evet. gelvesi böyle tamam mı? Bildiğin torna tesviye atölyesine falan dönmüş herkes çalışıyor bir yerlerde. Gibi bir an oluyor. O yani, kadar şirket değilsiniz abi, biz ne yapıyorsunuz? Bir de yani niye bu adam, niye o kadın filan böyle yani böyle şeyler sorgulanmaya var. Genel olarak Jigsaw'un söylemi sağlam, o duruyor. Yani Hı -hı. aslında ben sadece sistemi kurarım, hiçbir şeyi varsaymam. Sadece sistemi mükemmel bir şekilde kurduktan sonra kimin nasıl davranacağını varsaymam ben, bilmem de. Olayları akışına bırakırım der. Burada da aslında onu yapıyor tabii ki. Ama biz tanıdığı insanların dan öcalışını aslında yani e, tanıdığı ve kendince hayatın ya onun hayatının ya kendi hayatlarının değerini bilmeyen insanları ölüm oyunlarına sokuşunu seyrediyoruz özünde. Yani ben öleceğim ben bu kadar değerini bilirken hayatın siz boşa harcıyorsunuz. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız diye bir çeşit kırbaçlamaya benziyor bu yani. Yani bir yere kadar öyle gidiyor. Yedinci filmde zaten iyice başka Neyse. bir yere şey, Neyse zaten yani çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz derler. Aynı o hesap bir yerden sonra da bu kadar genişletmeye çalışınca da biraz konsept elinde kalıyor. Parçalanıyor böyle ufalanıyor gibi. Evet. Düşünebiliriz. Tabii bayatlamış şekilde, aynı he. şekilde parçalınca. Aynen öyle bravo. <gülüyor> yani bayatlamış ekmek misali verebiliriz burada. Tuzaklara gelince tuzaklar da tabii bir e, kendini aşıyor, gidiyor. Aynı senin demin dediğin gibi galip. E, hani torna tesfiye atölyesinde sanki herkes bir yandan çalışırken bir yandan da tuzaklar şey taze ekmek gibi fırından çıkıyormuş tabii, gibi. Fabrika Durum gibi yani. bir hale geliyorlar bir yerden sonra. Aynen evet. öyle. Şimdi mesela şey var, adam sınıfta uyanıyor, zincirlere bağlanmış. Ondan sonra bir tane bomba var, onu durdurmak zorunda. Yoksa patlayacak ya da şeyleri, zincirlerin bağlı olduğu şeyleri çıkarmak Kancalar. zorunda. Kancalar. Hı hı. Çok eski numaradır ama o. Yani e, ne kadar şey varsa bu B sınıfı filmlerde ya da hikayelerde kullanılır. O da baya Hellraiser'dan falan artık öyküme diyeyim. Kancayla uyanmak derin hesaplı. Çünkü Hellraiser öyle soyar ya Hı. Hmm, Xenobite'lar hmm. kancalarıyla insanların hmm. derisinden evet. ayrıla işkence ederler. Ki burada kanca da değil iyice kapatılmış halkalar takıyordu. Hmm, yani aynen. hani hiç çıkarma şansın yok. kırarak Copyright ve kopartarak yüzünden. vücudundan çıkartmak zorundasın ama o film sen onu işte 3. ya da 4. filmde kullanıyorsun. Sonra artık kalmadı bir şey. 7. filmde bir kere daha kullanalım. Bu sefer de arabanın arkasındaki adama Nazi'ye takalım aynı. Hey, e, o sahne şeyleri. o sahne zaten hiç yani Birçok sahneyi söyleyebilirsin onun. O sahne aslında. E, ona gelme <gülüyor> Öneden önce evet. şey var dedektif kadının öldüğü şey sahnesi kaburgaların var kaburgaların açıldı. açılma sahnesi var hmm. yani işte tam burada e, exploiti böyle tak diye etiket olarak yapıştırı veriyor ekrana evet, evet. yani ben onu görmek zorunda mıyım? Ama tamam, sifir onu görmek için gidiyor insanım. tamam onu görmek için ha. gidiyor tamam da işte işte bu burada olay ona geliyor. Tabi. Yani neye geliyor? Ben size bol kan, işte bağırsak, ondan evet. sonra iç organlardan neler işte böbrek vesaire bir sakatatçı gibi gösteririm. Bol bol kan fışkırır, bol bol çığlık atılır. Ama hikayeye gelince işte altta altta biraz bir hikaye var. Ona da bakarsınız. Bir. Selin'in ara... devam etmesini sağlayan Goş. şey zaten, O evet. sistem ona odaklandı. Neyse be, ama şey değil. Yani başlatıp bitmiş bitirmiş olmaları ben benim mesela aslında hoşuma gider. Yani. Hı hı. Tek film dediğim gibi yani evet. 14 saatlik bir film var elimizde. Bir hikaye başlıyor ve bitiyor. Şimdi sen sekizinci deyince tabii ki hiçbir zaman bitmek zorunda değil. Belki işte bir kere daha bitirecekler ama. Led B'mon'u çekecekmiş galiba sekizde. Yani Kiliseler ama bitti yani bitti şu anda. Bitti yani. Ya, sonuçta bitti. Tamam Sıfır Güzel yaparlar. Bitti. <gülüyor> tabii, tabii, hayır, Gerçi yapılırız. yaptılar da. The beginning tabii. yaparlar biliyorsun. Ya. Yani. Batman Batman'de evet. Beginning vs. Hiç önemli <gülüyor> değil. Yok buradan da devam da edebilirsin. Bir tane daha varmış dersin ya da doktoru sen şimdi tek başına e, Jigsaw'a dönüştürürsün. Devam evet. edersin etmek hmm, istersen. Evet. Ama önemli olan sizin dizi kıvamında Gelişen bir kültür bence o. Yani 2004'te daha çok yeniydi diziler. Amerikan şey. dizilerinden bahsediyorum. Ha. Sinema filmi gibi düşünülmüş ve atıyorum en az 3 sezon devam edeceği öngörülmüş. Bazısı 6 sezon devam eden. Yıllara yayılan hikayeyi anlatmanı çok zengin bir şekilde anlatmanı sağlayan bir olanak sağladı bu uzun diziler. Amerikan kültüründeki gerçek bir hikayesi olan ve... Uzatılan değil bizdeki kültür gibi değil yani beğeni tutunca uzamıyor zaten uzun planlanmış bazen kısa bitiyor eğer tutmazsa erken bitiriyorlar dizileri Hı. ama 3-4 sezon boyunca işte galaktikalar vesaire gibi büyük dizilerden evet. bahsediyorum. Şimdi burada da öyle bir kültür görüyorum ben Hı. hiçbir zaman birinci film için konuşmuyorum bunu birinci filmde yapmışlar bitirmişler kendilerince evet. ama ikinci film fikri ortaya çıktığı andan itibaren demişler ki arkada böyle bir karakterimiz var. Gelin biz bunu 14 saatlik bir tek filme çevirelim. Hı. Aslında tam olarak dediğin gibi bu mini diziler şeklinde de mini dizi sezonu sezonları şeklinde de düşünebilirdi. Ama işte hani bu iş DVD'de başladı yani. İlk parayı aldıkları zaman kimseye o kadar güvenmiyordu. Bu işin bu kadar patlama yapılacağı da düşünmüyordu. İşte 2015-2016'dayız. En son film 2013'te mi çıkmış? 7. 2010'da. 2010'da çıkmış hesap et işte. Biraz geç kalmış vaziyette yani şimdi günümüzün bir yaklaşımıyla böyle söyleyebiliyorsun yoksa Lost'tan itibaren zaten dizi dediğin olaya o mefuma yaklaşımın da değişti büyük bütçeli paralarla biz bu işi yaparız duyurabiliriz çok insanı çekeriz başına gibisinden. Evet. Şimdi olsaydı çok başka bir yerde olur. Evet ben zaten Zenginin öyle bir hani öneri hani, gibi şey şey anlaşılmasın. Hani ben öyle sadece onu gö gözlemledim yani. Öyle bir havası var. Yoksa e, hiç öyle bir şey düşündüklerini zannetmiyorum o aşamada. Çok da darlı toplu çok güzel yoktu. bir şey olurdu. O zaman. Olurdu ama evet. öyle bir şey düşünmemişler. Hatta e, biliyorsun bazen böyle yaratıcı kafalar veya çok düşünen kafalar e, gelecekten haber verir farkında olmadan. Evet. Yani senin bu söylediğin gelecekte bir dizi halinde önüne e, çıkabilir haberin olsa Olabilir. bu ağzından çıkan şey. Evet yedi saatlik bir dizi çektik arkadaşlar <gülüyor> şeklinde. Şimdi gel gelelim vigilante hadisesine. Ee, ben onu birazcık sormak ve fikirlerinizi almak istiyorum. Şimdi bir insanın bir başkasına bu şekilde acı çektirmesi, kanunu hiçe sayarak kendi adaletini sağlaması. Kendi kanunu uygulaması. Hı. Bana sorarsanız bunun adı eşkıyalık zorbalık. Hı hı. Orman karnını demek bu. Gücü yeten yettiğine demek oluyor. Ama bir yandan da sağlanamamış bir adaleti kendi imkanlarıyla yerine getirmek diye bir şey var bu. Bu da hani böyle beyaz eşkıyalık gibi. Bir yanda hani intikamcılık gibi. Vigilante evet. diye tabir ettikleri bir aslında. Antihiro gibi yani sonuç. Olarak. Yani evet. Yani bir, bir tür kahraman. İşte en baba örneklerinde gene işte panışırdan yani bilirsiniz. Mesela panışır gözünü yaşına bakmaz bir kusur ettiysen. Ondan sonra Deadwish serisinde Charles Bronson'la oynadığı karakteri. O mesela o diziyi çok sindir lastik et böyle yani, ciklet et meselardı olacaktı. Onun gelip gibi düşünün intikamı. Evet ama şimdi orada bir detay var ki şimdi burada çok önemli bir ayrım var. Şeyde bir delilik süreci yaşıyorsunuz. Charles Bronson'ın se yani seriyi bırakın birinci filmi sadece düşündüğümüzde başına gelen korkunç olayın sonucunda tabancasını alıp çıkıyor adam. Travma yaşıyor. Evet. O kadar basit yani ve çok olabilir. Burada adam bir travma yaşıyor. Öleceğini öğrendi. Öleceğini öğrendikten sonra ya da önce çocuğunun o öldüğünü arada. öğrendi. Önce, önce, olabilir önce olabilir Önce çocuğunun öleceğini, ondan sonra öldüğünü öğrendi. Ondan sonra şey olacağını, kanser olduğunu, öleceğini öğrendi. Boşan. Hayattan vazgeçti, bütün her şeyden vazgeçti. Arabayla intihar etmeyi denedi. Ölemeyince... 3 numaralı ya da 4 numaralı büyük travmasının ardından oturdu. Saatler, günler ve aylar boyunca çalışıp atıyorum bir tane uyuşturucu bağımlısı kızı seçti. Filan gibi bir yere gidiyor. Evet. Bir tane şişko adamı seçti. Jiletli bilmem hmm. neye koymak için. Kardeşim yani çok planlı bir şey var. Yani bu bir delilik anı filan değil. Değil, değil. Bu çok ciddi bir planlama var. Öbüründe ya yani öbürü vigilante. Okey. Bu çok garip bir vigilante. Şimdi şöyle bir şey var. Charles Bronson'un oynamış olduğu e, Dead Dish'te öldürme isteği ya da ölme isteği gibi de çevirebilirsiniz. Ben tam bir karşılığını bulamadım. Daha sonra 2010 civarında Kevin Bacon'ın oynadığı Dead Sentence diye bir film vardı. Ölüm Emri. O da mesela bir yine bir vigilanteye dönüşen, kendi kanunu sağlayan adamı oynuyordu. Şey B var en güzel örneklerinden Old Boy var. E old boy var evet. Old boy var yani. Ama old boyda işte İşte o planlı. Aynen öyle. O baştan sona planlı ve öyle tıkır tıkır tıkır, tıkır güzel işliyor ki. Şimdi şeyde Deadwish'te de planlıydı bu iş. Cem Charles Bronson gidip böyle özellikle bozuk para alıyordu bilmem ne. bir yani Ama zorunlu, o zorunlu plan. Yani şimdi yani. orada bir çete var. Onları avlamak zorunda. Bir yolunu bulmak zorunda. Olması bile yer teskil edip mesela yani bir birilerinin şey yapacak, peşine tabii. düşüyordu. Avlıyordu ama bu, bu başka bir seviye Bambaşka zaten. Bir dünya. Tabii, tabii, yani yani Başka bir boyut bu. Ee, bu bir adanmak da gerektiriyor. Tabi diğerinde mimardı bizim şeyimiz. Evet, başka evet. hareketlerimiz. Karısıyla kızına tecavüz ediyorlardı. Kızı yaşıyordu falan ama. Zaten üçüncü ya. filmde falan iş karışınca. Herkes. Bir yandan da benzerler biliyor musun? Sivil yani engineering, arkitekt falan tabii, tabii. böyle andıran tarafları var. Neden? Okumuş, zeki, plan kurabilen soyutlaması yüksek yani, adam falan Ya yani bu Batı'nın tabii Batı'nın yine yarattığı kahramanlıklar evet bunlar. Yani işte dünya şeyleri vardır ya dünya yok olacaksa yanına işte sanatçı almazsın mühendis alırsın şeyi saçmalığı. Hani içeride mühendis mi olsun sanatçı mı olsun abi ne yapacak şiir mi okuyacak bize resim mi yapacak sığınakta bize işte kapı yapacak adam lazım falan gibi çok batılı, çok mekanik düşünce şekillerinin biraz acıklı sonuçları olduğunu düşünüyorum. Bunlar evet. Onlara böyle bir övgü, pedestal üstüne koyma durumları Hayır, söz konusu. Yaratıcı adam yanlış, her durumdan kendini çıkarır yani. yani. Yanlış demiyorum ama bu onun sonucu biraz evet, da o karakterler. Mars görevine gönderilen adamın da ihtiyaca göre zaten hem bir makine mühendisi hem de botanik okumuş olması. Öyleyim. Çift yan dal bu gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Birincisi ya ama aynı sunzu savaş sanatları şeklinde evet. adam oturuyor onu güzel böyle çalışıyor çalışıyor ve kuruyor. Evet. İkincisi daha çok bloodlust yani gözünü kambiriyor. Şimdi bu yani şimdi ayrımı i̇kisinin şöyle arasındaki ayrım bu. Evet ben ayrımı şöyle koyuyorum bu tartışmayı da ortaya atan kişi olarak. Evet. Evet. Benim aklıma gelen düşündüğümde e, yorummuş oluyor. Öncelikle bir tanesinde hedef çok belli. diğerinde belli değil. Bir kişi değil çünkü. Hani böyle sançı örneğini verdin ya savaş sanatının. Savaş Hı -hı. sanatının olayı zaten kitlenin kitleye karşı savaşı gibi. Yani çok insan ordu orduya karşı mücadele diye bir kısım var. Ha benzer yöntemleri bir tane bir kişiye bir bireye indirgeyip de yapabileceğin şeyler de var. Teknikler taktikler de oluşturabilirsin. <gülüyor> Ancak mesela Redfish şey serisinde direkt olarak hedef alınmış bir tane adam yoktu. Bir final boss vardır illa ki vurulan edilen. Hepsi Ama bir iyi. adam yoktu. yani Hepsi kötüydü mesela. Hepsinin ortadan kaldırılmasında bir sıkıntı yoktu. Ama Jigsaw'da artı bir şeklinde üzerine koyduğu Deadwish'in belki de bir hedef vardı ve hedef sadece ortadan kaldırmak değildi. Yani bu bir teşhisle de alakalı. Çünkü Deadwish'te bir teşhis yapıyorsunuz. Bunlar diyorsunuz ki toplumun, cemi, toplumun cemiyetin cürumudur. Böyle kiridir, pasıdır. Bir de yani işledikleri sabit bir suç var. Evet. Yani hı hı. işledikleri evet. birey olarak her biri o eve girmiş o evin içinde bir şeyler yapmış bir tane evet. şeyden var. Anladın mı? Hepsinin suçu belli. Adam Yapmayanı öcünü alıyor. Da öldürüyor. Yapmayanı da öldürüyor. Yani yakaladığını Dep öldürüyor dışında. da ama... En son sahnesinde yani çekip bir beşlik ver deyip tabancayı gösteren bir tane tabii ki o zamana göre zence olan serseriydi. Beş, yani beş yok altı var deyip ateş ediyor. Böyle altı patları boşaltı veriyorsun. O yani, delilik git, anında git, tabii ne artık. Dönüyor artık yani. yani tabii tabii canım. Yani alayım. işte dead fish'in hadisesi o. Tartışması o zaten. Kıyma Bak makinesi ya. gibi. Artık başladın mı duramıyorsun. Yok ediyor adamı. Yani. Aa, şey, o şey aynı dediğim ama yani. gibi. Yani ama Kaviriyor yani gözünü. Ama, Hiç tabii. hiçbir şey görmüyorsun. Aslında insan e, empatisinden çıkıyor. Böyle insanı e, kendisini bir insan olarak görmüyor. Üst insan Makine. şekline geliyor. Tamam mı? Düşünmüyor ki, yani onlar ölebilir. Onlar toplumun kiridir diyor. Yok edilmelerinde bir kusur yoktur diyor ve bu işin de galiba tek yöntemi diyor tabancayı çekip de tak diye vurmak. Ama işte, e, işte bizim Jigsaw'ımız şeyimiz öyle değil. John Kramer'ımız öyle değil. değil. John Kramer ki daha sonrasındaki serin devam filmlerinde 30'a yapan John Kramer mı değil mi? Anlıyorsun zaten o yüzden. Evet. Kurtulma şansı da veriyor. Yani buna Redemption dedikleri bir arınma bir tövbe etme. Benim söyleyeceğim başka bir şey var. Vigilante olayında mesela özellikle Kramer'ın olayında adam kendi kendine bir ilizyon yaratmış kendi Yani gitmeden önce bir imza bırakmak niyetinde. Evet. Bu imzayı da bu şekilde atmaya karar vermiş. Yani bütün mesele bu aslında. Ne diyor? Bir miras işte. i̇şte, işte arkadaşlar lecisi. burada bu tam da zaten filmin içinde de açıkça söylenen bu şey. Senin açtığın tartışmaya bence güzel bir ortam oluşturuyor. Belki de nokta koyuyor. Çünkü asıl mesele vigilante değil. Buradan biz bunu anlıyoruz. Hı -hı. Zaten açtığın sorunun cevabı bana sorarsan demokan Hı -hı. olarak yanlış bu vigilante kanunu niye yanlış? Sen diyorsun ki sistem çalışmıyor ben kendim ceza vereceğim. Evet. Neye göre veriyorsun? Sistemin vermesi gerekeni. Yani sen zaten sisteme uygunsun. Hı -hı. Diyorsun ki sistemin ceza vereceği şeylere ben ceza vereceğim. E kardeşim sen sistemin içinden çıkamamışsın ki. Evet. Senin yaptığın zaten tam yanlış yani. Daha ama yanlış olamaz yani. Ha haklısın As ama vigilanteyi de sonuç olarak sistem hatası yaratır. Yani sistem düzgün yürürse kimse vicilante olmaz. Tamam ama vicilanteliğin işte hatası da sistemin hatalarını... Aynen öyle şey gibi paradoks işte. Sistemin doğruluğunu işte. kabul ediyor. Evet. Sistem Paradox. doğrudur ama işlemiyor. O zaman ben çözeceğim dediğin anda sen kendi kendine bir şey yapmıyorsun zaten. Yani tamamen yanlış bir şey yapıyorsun ama bana bu, sorarsan. Burada bir cross da var bir yandan. Ee, yani kanunları hem örfi hem işte ticari atıyorum... İşte normal anayasal haklar vesaireler gibi düşünebilirsiniz. Testere'nin kendine örnek aldığı bir yerde de şey olarak gösterdi. Nedir adı? Yola çıkarken de gözünden ayırmadı. Bu Seven var mesela. Seven'ı tekrar ortaya getirdi. Seven'da da dini bir cezalandırma vardı ama gene var olan yaşadığı dönemin kanunlarından yola çıkarak işte bu rüşvet alıyor, örtbas ediyor ama diyordu. Evet. Ve onunkini de hani Wabicle dedikleri... İncilden yola çıkarak bu Dante, Danteleriyenin in, e, evet, sinenin evet. infernosundaki kıyametindeki yedi, dinledi, yedi ölümcül günah. Aynen onlarla bağdaştırması hadisesi gibi bir yola çıkış da var. Gene aynı günah, gene aynı hani böyle sistemin çalışmaması kendisine kişinin bir rol biçmesi. Ondan sonra da kendi adaletini ve dağıtması. Adaletini dağıtmıyor. Aslında ne aslında? yapıyor? Sonunda adının kalmasını istiyor. Tek derdi o. Sonsuza aynı kadar aynen. ben konu Yine aynı yere geliyoruz. Onu b demek istiyor. Bir tabii adı kalır ama davranış itibariyle baktığında mesela sen uyuşturucu kullanan bir bir kızsın ve kendi hayatını mahvediyorsun dediğin anda tamam mı? Kendini yok ediyorsun dediğin anda Amanda yanga. işte kafasına o face therapy taktığın evet. anda sen de aslında ufaktan bir Kendini kanun yerine koymuş oluyorsun. Tanrı yerine koymuş oluyorsun. Evet. Aynen, geçtim. Aynen. E, tamam. Tanrıcılık oynuyorsun. Ama tanrıcılığı oynarken amacın ona yardım etmek değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Her seferinde sonunda anlıyoruz ki biz adım kalsın ben ölümsüz olayım diye açıkça bunu bu karakterler hep söylüyor. İş dayandığında son noktaya hep oraya geliyoruz. Çok bencilce hareketler bunlar o yüzden yanlış diyorum. Bu hafta testleri konuştuk. Testleri çok güzel bir konuydu. Birden fazla boyutu vardı ve üzerinde çok ciddi kafa yorulacak yerleri vardı. Bizim de hepimizin ayrı ayrı hayranlarının olduğu sahneleri, yeri, hikayesi, anlatısı olan bir film serisiydi artık. Tabi bir yerden sonra çamura battığını vesairesini düşünsek de güzel bir deneyimdi aslında testleri. Hikayesi nin zaten ve ana fikrinin eğlencesi ve etkileyiciliği üzerine gitmeye çalıştık. Çünkü filmler ayrı bir tartışma konusu. İşin film tarafını çok da neyi beğenip neyi beğenmediği ortada yani. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Tetanos aşınızı olmayı unutmayınız. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.